Herkese merhabalar açık radyodasınız ve açık gazete içinde ayda bir kez yayınlanan Soma nöbeti ayın 13'ünü dinlemektesiniz ben Seçil Türkan Teknik Masada Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz bugünkü yayınımızda. Evet Soma nöbetinin nabzını tutarken gelişmeleri ve etrafında gelişen olaylara da bakmaya devam ediyoruz elbette Soma davasını izliyoruz. Burada e, bir özet vermek gerekirse belki dün akşam yine katliamın 43. E, ayında geliştirdim. ...301 kişi için... E, ...yeniden sokaktaydı aileler... ...2014 yılında 301 madencinin... ...yaşamını yitirdiği katliam davası devam etmekte. Aileler de sokağa çıkıyorlar. Bu eylemler Soma nöbetleri e, hem Kadıköy'de İstanbul'da hem de Soma'da yapılmakta. Her ayın 13'ünde e, dün akşam da yapıldı. İstanbul Kadıköy'de bunun haberini vermiş olalım. Yanı sıra geçen ay ne yapmıştık Soma davasını bir kısaca hatırlarsak yeni bir bilgiyle devam etmiştik. E, mahkeme heyetinin değiştiğini hatırlayacaksınız. Belki e, avukatların söylediklerine göre tırnak içinde oldukça iyi giden ve e, bir sonuca ulaşacağını tahmin ettikleri bir davada mahkeme heyeti değiştirildi e, ve bu değişiklikten sonra gelen hakimin ilk icraatlarından biri de tutuklulardan birinin tahliyesi oldu tüm vardiyaların amiri Mehmet Ali Günayçelik tahliye edildi ee, ve diğer e, tarafıysa bu mahkemede şu anda garip giden şeyin bu davada garip giden şeyin diğer tarafı e, eski heyetin çöpe attığı ve Müge Anlı'nın e, televizyonda yayınlanan programında e, polisin çözemediği cinayetleri aydınlattığı programında dillendirilen sabotaj iddiası ...yeniden araştırmak olacak bu mahkeme heyetinin bir diğer işi. Ee, ailelerin avukatları geçtiğimiz ay bir reddi hakim talebinde bulundular. Ee, eski zamanlarda belki hukukun biraz daha geçerli olduğu zamanlarda... ...reddi hakim talebi önemli bir hukuki talep olarak e, yer edermiş e, hukuk literatüründe. Fakat bugünlerde öyle değil. E, avukatlara göre bu durum yani bu sabotaj iddiasının değerlendirilmesi... ...ve e, yine bir tahliyenin olması... E, Hakimin tutuklu, tutukluların yanında olduğuna dair ciddi ve güçlü bir e, işaret geçtiğimiz programda da Avukat Can Atalay'la konuşmuştuk 20. Celsesi. Soma katliamı davasının 9 Ocak 2018 tarihinde görülecek. Onu da hatırlatalım. Eğer takip etmek isterseniz Soma nöbetinin bir blogu da var. E, AçıkRadyo.com.tr sitesinde geçtiğimiz bütün programlara ve dava sürecine dair pek çok tanıklığa ulaşmanız mümkün. Bugüne geçersek Soma nöbetinde. Ee, belki de e, iyi bir haber diyebiliriz Ocak ayında belki burada tekrar davayı konuşmak durumunda kalabiliriz ama ondan öncesine almak istediğimiz bir konu oldu Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu Soma'da e, yaz aylarında dönüştü bu bir kooperatife bugün de o kooperatifin başkanı Aysun Gökçe ile konuşacağız ve bütün detayları ondan öğreneceğiz Evet Aysun Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk. Evet Soma'dan bağlanıyorsunuz. Ben e, küçük bir Soma davası özeti verdim sizden öncesinde ve bugün de e, belki de Soma'nın bambaşka bir özelliğini konuşacağımızdan bahsetmiştim. Soma Emekçi Kadınlar ha, ha. Kooperatifini kurdunuz. E, hayırlı evet. uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, ben e, daha önce sizlerle bir röportajı yapıyor olsaydım e, size emek kenti Soma'dan selamlar verdim ama şu anda... Ne yazık ki üzerinden yıllar yıllar da geçti. Acı kendi samandan tüm dinleyicilere selam olsun. Evet. Ee, kazanın öncesini sonrasını sizler her ay sanıyorum bir program yapıp paylaşıyorsunuz zaten. Dinleyicilerinizin bilgisi vardır. Biz ee, kazadan sonrasında işte bu aynı yardımlar, maddi yardımlar geldiği zaman da dağıtırken hep benim kafamda bir soru işareti vardı ya bu yardımlar kesilince bu insanlara ne olacak bu. O arada da işte görüştüğüm eşini evladını kaybetmiş annelerle falan görüşürken böyle bir şeyler yapsak bir üretim yapsak falan diye konuşmuştuk. Ben, ben Soma Şube Başkanıyım. Epeyce bir zamandır bu başkanlığı yürütüyorum. Bizim çok güzel üretim yapabileceğimiz bir mutfağımız var. İşte Ürünlerimizde kurutabileceğimiz alanımız var. Hı hı. Neden olmasın dedik ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. önüme açtılar. Hı hı. E, genel merkezinde e, benim iktisadi işletme iş açmama yardımcı oldu. Erken biz bir şey kurduk. Aşağı yukarı e, 30 civarında sezona göre değişecek şekilde bir üretime başlamıştık. Ancak iki e, ay öncesi e, ben bir karar aldım. Ve bunu paylaştım. Dedim ki tamam, bu ikisel işletmeyi yapıyoruz. Buradan herkes 3-5 kuruş para kazanıyor. Ama neden bunun ortağı olmasınlar, kendi işleri olmasın diye hı hı. ve yedi da ortaklı olarak bir kooperatörümüzü kurduk. İki aylık bir süreç oldu. Ayın 27'sinde biz tek genel ilk genel kurulumızı yapacağız ve üye sayımızı artırma kararı alacağız öylece yolumuza devam edeceğim. Evet e, kutlamak lazım. Ee, evet, aynı aynı yardım, maddi yardımdan sonra bu insanlar ne yapacak diye düşünüyordum diyorsunuz. Sürecin içine evet. dahil olduğunuz bizzat da e, aslında yürütenlerinden biri olduğunuz önemli bir e, girişimin içindesiniz. Şimdi Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi e, iki evet. ayı geçmiş galiba kurulalı. E, daha, daha önce de Soma Alevi Kültür Derneği'nin iktisadi, iktisadi işletmesiydi. Ama Emekçi kadınlar icra düsletmesiydi. Evet, önemli değil mi o emekçi vurgusu? Siz neden önemli söylüyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle benim için çok önemliydi. Gerçekten bu insanların hepsi eşleriyle çocuklarıyla hepsi emekçi. Şurada bir e, şey yapalım. Şu an bizim aramızda e, bir sekilsin çolak evladını kaybetmiş bir anne olarak o Hı -hı. var. Hı -hı. E, onun dışındaki hanımların büyük bir çoğunluğu o dönemde biliyorsunuz 2831 kişi işsiz kalmıştı. Evet. Ee, ve bu işsiz kalan işçilerine yazık ki e, biraz sesini yükselten, hak arayan kısmı açıkta kaldı. Çok az bir bölüm. E, açık ve net yani. Hükümet yanlısı olanlar AK Parti iş başvuru formunu dolduranlar e, tekrar işlere çağrıldılar. Başka yerlerde onlara iş bulundu, istihdam edildi. Hı hı. Ama ne yazık ki işte bizim gibi biraz hak arama yolunu seçenler de işsiz kaldılar. Bizdeki kadınlar işte evin eşinin evine ekmek getiremediği kadınlardan oluşan bir oluşumumuz var büyük çoğunlukla. Hı hı. E, bunun yanında e, işte lise mez, tabi okul yazar olmayan kadın çoğunluğumuz da var bizim. E, lise mezunu olup da e, işte eşinin nasıl derler kendine Müslüman. Hı hı. Kendisi için bir kahveye oturup da işte o gün 10 bin 20 bin 50 bin her neyse harcayabilen bir erkek. Ve evine geldiği zaman karısına da acaba bir özel isteği var mıdır? İçinde bir şey kalmış mıdır diye düşünmeyen bir erkek. Ve onların eşi, o eşlerden de aramızda var. Kaç kişi var Şimdi şu var, an aktif olarak sizle çalışan, çalışmaya devam eden? Var, biz sezonda 31 kişiydik. <gülüyor> Bu Temmuz, Ağustos, Eylül bizim sezonumuzdur. Haziranda başlarız biz. <gülüyor> Çünkü ürettiğimiz ürünlerde güneşe ihtiyacımız var. Evet. Böyle bir oluşum şimdi yımızda <gülüyor> e, gelmiş ama zyaretinlerine giderken dönüşlerde ailesine hiç hediye götüremediğini söyleyen ve ilk defa hediye götürmenin zevkine varan kadınımız var Var var işte. Pek çok insan Soma'nın emekçileri aslında onun portresini kesinlikle, çizmiş. Kesinlikle, kesinlikle emekçiler. Burada. Evet tam da öyle gerçekten ve e, güzel bir şeye dönüştü gıda üretim topluluğu. Hiç kolay değil bu zamanda ama örneklerini çok da gördüğümüz, sizin de Soma gibi bir yerde yaşatmaya çalıştığınız bir örnek. Ayşin Hanım peki nasıl bir alanı vardır e, Soma? Emekçi Kadınlar Kooperatifinin nerede tarım yapıyorsunuz ya da böyle bir alanınız var mı? Böyle bir yere ihtiyaç duyuyor musunuz ve bahçenizi mi kullanıyorsunuz? Şimdi... Hayır şu an bizim e, sevgi üretimi alanımız yok. Hı hı. Biz genelde üreticilerden alıyoruz. Bu üreticilerden alırken de e, mümkün olduğu kadar e, pozitif ayrımcılık yapıp kadın üreticilerden ürün almak istiyoruz ve hı hı. bunu da araştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok kadına ulaşmak amaç daha çok kadına dokunabilmekti zaten benim en büyük amacım buydu. Hı hı. Ee, biz ne yazık ki Soma'da üretilen hiçbir sebzeyi ya da reçel yapacağımız meyveyi almıyoruz. Soma'da e, biliyorsunuz bir termik santral olayı var ve evet. hava kirliliği hat yaşanacak gibi de değil aslında ama bakmayın asbeli kadar düştük yaşıyoruz biz buralarda. Ee, biz buraya daha uzak yerlerden işte atıyorum atıyorum bir balık eksil tepeden. Balıkesir Balatlı olası var. Bir de Balıkesir'de Ayşebacı Köyü diye bir köy var. O da genelde adı gibi Ayşebacılar üretim yaparlar. İşte Salihli'nin belirli yerlerinden ve Kınık bölgesinden ürünlerimizi alıyoruz. Hı hı. Ürünleri alırken en çok benim dikkat ettiğim şey genelde alımları ben ve işim yapıyoruz. Hı hı. Ekolojik üretim yapan yerlerden alıyoruz. Bunu, bu ne demek işte doğal üretim yapan yerler. Organik diyemiyorum organik, doğal üretim yapıyorlar ama organik sertifikaları yok. Bu kelimeyi kullanmak biraz yanlış oluyor. Hı -hı. Ee, biz işte salça yapıyoruz. Salça, ben ürettiklerimizden bahsedeyim size. Olur lütfen ürünlerinizden neler var? Şimdi biz domates salçası üretiyoruz. Hı -hı. Üretmiş olduğumuz domates salçası güneşte. Eski usul annelerimizin yaptığı şekilde tır haline getirilip tuzla birleştirilip güneşte kurutulan bir domates salçamız ve aynı usulde biber salçamız var. Hı hı. Ee, bizim biraz biber oranımız, tuz oranımız ne yazık ki biraz fazla oluyor. Çünkü herhangi bir katkı maddesi olmadığı için biz ürünümüzü ancak tuzla koruyabiliyoruz. Hı hı, evet. Adına sebzeli erişte dediğimiz 7 çeşit sebzeden tır haline getirilip süt ve ile birleştirilip Hı hı. Tam bu dayını kullanarak ürettiğimiz domatesli, biberli, havuçlu, kerevizli, ıspanaklı, pancarlı e, eriştelerimiz var. bunları ayrı ayrı üretip bir araya getiriyoruz, eşit olanlarda birleştiriyoruz. Adına da sebzeli erişte koyduk. Hı hı. Müthiş bir tattır. Süt sadece süt kullanıyoruz. Bir damla deseniz su kullanmıyoruz. E, maliyetlerimiz bunları yaparken tabii bu arada maliyetlerimiz biraz daha yüksek oluyor. Evet, e, at, öne e, diyelim ki 30 kuruşa pazarda bir salçalık domatesi bulurken tüm ürünlerimizde kullandığımız salçalık domatesi e, biz bu sezonda 95 kuruştan aldık. E, i̇şte bir biberi pazarda 1,5 liraya bulurken eee biz 2,5 liradan 2,75'ten aldık. Çünkü şey dedim ya çok önemli benim için çok önemli. Kullandığımız ürünlerin kalitesi, insan sağlığına zarar vermesin diye de uğraşıyoruz. Hı hı. Biz tarhana da üretiyoruz. Bu tarhanayı üretirken %50 nohut kullanıyoruz. Nohutu püre haline getirip tam bu da birleştiriyoruz. Yoğurt, soğan, kırmızı biber, yeşil biber kullanarak yapıyoruz. Hı hı. Ve dağ kekiği kullanıyoruz. Onu da genelde kazdağlarındaki kadınlar toplayıp kurutup satıyorlar. Oralardan temin ediyoruz. Mane kullanıyoruz artı bölgesel olarak bu yöredeki mansanın taran otu diye bir otumuz vardır o otumuzu kullanıyoruz müthiş bir tattır hmm. ee, genelde bizden daha çok alanlar bebekleri olanlar ilk daha böyle çorbaya geçen çocuklar için veriyorlar abi de Hatta sağ olsunlar bebek taranası diye koymuşlar açıkçası böyle de bir ün var bizim, Evet bizim Tanana yiyen bebekler başka hiçbir çorbayı yemiyor kafasını sallıyor. Anneler biraz emek harcıyorlar. <gülüyor> e, ne koyacaklarsa içine çocuklarına taklıyor olarak bizim tanrı çorbamızın içine koyarak yapıyorlar onu. Çok iyiymiş. Reçelleriniz var. Ka kaşık turşunuz varmış. Bir de önümde bir liste var evet, benim. Evet. Evet. Reçellerimiz var. Reçellerimizi biz esmer şekerle üretiyoruz. <gülüyor> e, ve şey e, genelde halk arasında da bilinir. Bu fabrikalarda falan da olsa reçellerin meyvelerinin ezilmemesi için genelde kireç suyu kullanırlar ama biz kireç suyu değil karbonatlı su kullanıyoruz pahalı hmm. zararlı olmasın diye evet ee, çilek reçelimiz var müthiş bir tat bal kabağı reçelimiz var bizim patentini de almak istiyoruz ve vanilyalı üretimi yapıyoruz hmm. müthiş bir tat çünkü ee, anneler zaten genelde çilek reçelini yapıyorlar pişme reçelini yapıyorlar falan ama balkabağı özel olabiliriz. Balkabağı çok farklı bir tat çünkü. Evet peki evet. ben bir de e, belki hani dinleyicilerimizin aklında aşağı yukarı bir fikir oluşmuştur. Ama e, ilginin nasıl olduğunu merak ediyorum siparişleriniz nasıl? İstanbul'dan var mı ya da sadece İstanbul'u söylemeyelim ama e, nerelerden sipariş al almaya başlamayınız? Ee, bizim kadınlar eğer onlarla birlikte bu röportaj yapıyor olsaydınız size söylerlerdi mutlaka söylerlerdi. Biz uşağa tarhana gönderiyoruz. Şahane. Biliyorsunuz uşak tarhanası vardır. Evet. evet. Gaziantep'e biber salçası gönderiyoruz. İddialı. tarhana gönderiyoruz. Genelde bizim müşterilerimiz sağ olsunlar üniversitelerden gelen hocalar var. Hocalardan oluşuyor. Hı hı. Onun dışında işte İzmir. Peki TUMOP'lu kadınlar ve beyler kesinlikle bizim ürünlerimizi tüketiyorlar. Başka bir yerden ürün almıyorlar. Hmm. Ondan sonra Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi falan buradan gelen hocalar genelde bizden alışveriş yapıp götürüyorlar. Çevresine tattırdıkları zaman da bize bir güzel potansiyel müşteri oluşuyor. Evet aslında ikinci ee, ayında bir kooperatifin biraz da nasıl emeklediğini anlatıyorsunuz şu anda. Kesinlikle yani çok kolay gelmedik biz bugünlere. Değil mi? Bayağı zor şartlarda geldik ee, ama biz tabii ki yaşayacağız şu anda zor. açıkçası şu anda da zor durumdayız. Çünkü biz kooperatifi kurarken e, bizim kooperatifimizdeki hiçbir bayan arkadaşım 1 lira katkı sunamadı. Hı hı, hı. E, şimdi bu bayanlar eğer e, hem kooperatif üyesi hem de 50 lira yömiye ile çalışıyorlar Cuma günü. Ee, bu yövmiyelerini evlerine götüremedikleri taktikte o gün pazara gidemiyorlar. Mutlaka yövmiye almak zorundalar. Hı hı. Ee, o yüzden ekonomik olarak biraz sallandık ama e, bunu düzelteceğimizden eminim. Çünkü çok ürünümüz var. Bayağı bir ürünümüz var pazarlayacağımız. Evet. Ee, işte kaşık turşusu dediniz. Aklınıza gelebilen bütün sebzeler çok küçük doğranarak kendi ürettiğimiz elma sirkesiyle yapılıyor. Evet. O da çok farklı bir tattır. Oldukça kıymetli tatlardan bahsediyoruz burada Facebook'ta. Sizi, şimdi son... size anlatırken inan canım istedi. <gülüyor> Allah'tan siz yakınsınız biz uzağındayız ama söylemek zor olmayabilir. <gülüyor> Şöyle ne? göndeririz mutlaka tatmanız gerekir. Biz gelelim tabi asıl göndermekten evet. ziyade daha Bekleriz. güzel olur. Çok mersi Görün. çok sağ olun. Peki Gelin, Facebook'ta... Çok sağ olun. E, Facebook'ta Soma Emekçi Kadınlar diye mi bulabiliyor? Size ulaşmak isteyenler, bilgi almak isteyenler, kooperatifiniz neler yapıyor görmek yani isteyenler? Yani biz öyle bir amatörce öyle bir şey açtık. Hı -hı. Soma Emekçi Kadınlar diye bir şeyimiz var. Facebook adresimiz var ama oraya Hı -hı. o kadar çok üye kayıtları oldu ki. Hı -hı. E, ve biz de tabii bilinçsizce bunları kabul ettik. Biraz teknoloji özür <gülüyor> Öğreniyorsunuz gibi. O Öğreniyorsun kafasına dediğin. göre bir şeyler paylaşmaya başladı. Hı hı. E, ama zaman zaman tabii ürünlerimizi de orada gösteriyoruz. Evet. En azından şimdilik size ulaşmak için bir yol zaten e, bulacaklardır ki e, galiba doğru gıda bu zamanda biraz emek istiyor. E, size ulaşmakta biraz emek isteyiversin çok da. Ve kesinlikle e, doğru gıda emek istiyor. Ne demek ben daha bir 10 gün öncesinde bir seyahat etmiştim bir dinlenme tesisinde hı hı. yen yeşil erişteler gördüm kıpkırmızı erişteler gördüm Şimdi bunu yapan birisi olarak da haritler içinde hı. kaldım çünkü sonuçta sebzeyi onunla birleştirdiğinizde içine süt koyduğunuzda falan kesinlikle o rengi elde etmeniz mümkün değil evet. ve inceledim bildiğim için inceledim çok küçücük böyle okunamayacak bir şekilde Gıda burası vardır hmm. diye de yazıyor. Evet. Ama tabii insanlar bunun farkında bile olmuyorlar. Orayı okumak çok kolay değil. Evet, gıdanın tekrar tekrar konuşulduğu, önem kazandığı bir çağ, önem kazanmak zorunda olduğu bir çağ. Aysun Gökçe ile birlikteydik biz burada. Ee, bu kadar konuşabiliyoruz. Zamanımız e, bu kadar ne elverdi ama konuşacak çok şey var elbette. Soma Emekçi Kadınlar Kooperatif Faaliyetine başladı. İkinci ayını doldurdu bile. Hatta e, geç kalmış olabilirsiniz belki de sipariş vermek için. Öyle de söyleyebiliriz. Aysun Gökçe ile birlikteydik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ayşun Hanım? Çok Teşekkürler vallahi biz e, e, benim bir sorum insan sevgisi. İnsanları sevdiğimiz için insanlık adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, bizden ürün alsınlar. E, hatta bir başka programda bana bağış alıyor musunuz diye sormuşlardı. Hı. Hayır biz bağış almıyoruz. Hı -hı. Biz balık yemeği değil balık tutmayı öğreniyoruz hep birlikte el ele vererek insan zinciri oluşturarak bunu devam ettireceğiz. Bizden ürün alsınlar bağışı bir kere yaparlar ama ürünümüz alırlarsa bağımlılık yaptığını söylemiştim. Hı -hı. Bağımlılık yapar hep bizden ürün alırlar. Evet, çok teşekkürler çok sağ olun. Arsene. Ben çok teşekkür ediyorum herkese selamlar. Buradan da çok selamlar çok sağ olun hoşçakalın. Evet duydunuz. Aysun Gökçe ile birlikteydik. E, bizden yerseniz her şey daha sağlıklı olabilir diyor. E, Soma yemekçi Kadınlar Kooperatifi sizin de duyduğunuz gibi e, iddialı bir oluşum. Devam ediyorlar şimdi faaliyetlerine. Soma'da başka bir hayatta yeşeriyor elbette. E, Aysun Gökçe olabildiğince iyi bir haliyle anlattı. Madem kooperatif dedik e, konuşulacaktır yine açık gazete içinde de ama bir e, haberini de vermiş olalım biz. E, sağlıklı gıda ulaşmanın yeni bir e, yolu. İstanbul'da Beşiktaş Kooperatifi girişimi e, kuruldu. Onlar da kooperatiflere destek ve katılım çağrısında da bulundular. Hatta aynı zamanda aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ve Soma Nöbeti bugünlük bu kadardı. Davayı izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay yani Ocak ayının 9'unda görülecek 20. celse neler olacağını takip etmeye devam edeceğiz ve bugünkü örneğimiz Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifiydi. Önümüzdeki ay tekrar burada Soma Nöbeti ben Seçil Türkan, Teknik Masada Ayberkcan Akçı ile birlikteydik. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.